Allahi ve Berekat Sevgili Kardeşlerim Sevgili Kardeşlerim Maren müstahımız diyor ki Bu Risale-i Nur külliyatında Şey yaparken birinci sözde diyor, Birinci sözde Hani diyor Mütevazi bir Reisin ismini aldı, mağrur almadı Diyor Mütevazi bir reisin ismini aldı mağrur almadı. Hani Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta ki şakilerin şerrinden kurtulup hacatını cefalik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki kişi seyahate çıkıyorlar. Üstad'a misal veriyor misaller, temsiller. Kur'an-ı Azim'in şunda da Cenabı Hak temsiller veriyor. Tevhidullah. <gülüyor> Ve diye birçok temsiller veriyor. Ve meselü'l ala. En güzel temsiller Cenabı Hakk'a aittir. Misal veriyor. Misaller. Kemsiller daima uzak olan hakikatleri yakınlaştırmak içindir. Dürbün gibidir yani. Bak ben böyle göremiyorum çıplak gözle. Bunu takınca görüyorum. Kemsiller de birer gözlük gibidir. Numaralı gözlük gibidir. Şimdi diyor ki mağrur bir reisin ismini almadı, mütevazi aldı. Yani nur talebesi olabilmek için şartlardan biri neymiş? Mütevazi olmak. Mütevazi. Tevazu sahibi olan insan bundan istifade eder. Yoksa ben biliyorum davasında olan istifade edemiyor. İsterse maddi ilimleri okumuş olsun, isterse medrese ilimlerini okumuş olsun. Eğer ben biliyorum diyorsa nasibini alamıyor. Şimdi burada bir şey okuyacağım ben. Bakın buradaki talebelerimizin çoğu üniversiteli. Burada öğretim üyesi de var, doçent de var, işçi de var, memur da var, vaiz de var, var. Neden? Cadde-i i Kur'aniyedir diyor misal Nur. i kübra Kur'aniyedir diyor. Kur diyor. Osmanlıların son devresinde, son devresinde tekye, medrese Zahir. ve mektep. Tekye, medrese, mektep. Bu üçü birbirine küs, küsmüşler. Mektepten öğretmen yetişiyor, ilim adamı yetişiyor. Medreseden molla yetişiyor, hoca yetişiyor, vaiz yetişiyor. Tekyeden derviş yetişiyor. Şimdi dervişler sabah kadar zikrettikleri için medresedeki adam okuyor tabii. ilim okuyor. Onlar kadar belki ibadet etmiyor ama ilim yapıyor. Geceleri sabahlara kadar belki zikretmiyor ama ilim yapıyor. Şimdi tekke'deki medresedekine, medresedekine diyor ki: "Bunlar diyor efendim, ihlâssız." diyor. İhlâssız bunlar diyor. Medresedeki tekkedekine Bunlar da cahildir diyor. Bir i̇bareyi koy önüne, doğru düzgün okuyamaz diyor. Mektep niye gelince, mektep niye de ikisi <gülüyor> bunlar diyor, sındıktır diyor. Bak, onlar da onlara cahil diyor. Ve böyle bir son bir arbedeye gelmiş. Fakat Cenabı Hak Lütfu Keremiyle. Nasıl ki bir çubuktan bize üzüm gönderiyor, arı ile bal gönderiyor, inekten süt gönderiyor, bulutla rahmet gönderiyor, gönderiyor. Mârikel mülk yetesadrafu fi mülgiyi keyfeye Gönderiyor. Şimdi üstadı bu asırda Cenab-ı Hak bu hakikatları yazdırmış. Öyle bir yazmış ki, cemaatimizin içinde hocalarımız da var. Türkiye'nin seçilmiş hocaları. Amen. Fethullah Hoca, 40. Hoca, Şahin Hoca, Osman Demirci Hoca. Şu hoca bu hoca. Tarikat babından kardeşlerimiz var. Mektepli profesörlerimiz, doçentlerimiz, öğretim yölerimiz, talebelerimiz, üniversitelerimiz var. Ne yapmış üstad? Kur'an'ın bu icazıyla bunun üçünü barıştırmış Allah'ın rütbu keremiyle. Şimdi onunla ilgili burada bir şey okuyacağım. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bismihi Subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Aziz Sıddık kardeşlerim madem Risale-i Nur makine ile makine ile ellen yazılıyormuş sonradan matbaalara verilmiş makine ile taammüm etmeye başlamış yani umumileşmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmeti okuyanlar yeni fenleri okuyanlar mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar Yapışıyorlar elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor şöyle ki Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir mutlak felsefe değil belki muzır kısmınadır yani bu asırdaki okutulan felsefe ücdad, materyalist felsefe gün maddiyun felsefesine ücdad vuruyor Risale-i Nur'da yoksa imanlı geçmişte imanlı felsefecilere vurmuyor çünkü felsefenin hayat, istimai, beşeriyeye ve ahlak ve kemalat insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an ile, Barışık. Kur ile barışıktır. Kur'an'la barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir. Kur'an'ın hikmetine hadimdir. Ya hizmet ediyor Tabii. Dünya dönüyor diyor. Bunu felsefeci bulmuş. Dünya dönüyor diyor. E burada Kur'an'a hizmet ediyor. Kur'an'da açık açık dünyanın döndüğünden bahsedilmiyor. Ama ne diyor hasta ve وَتَرَ الْكِبَارِ تَحْسَبُهَا كَامِدَتَنْ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابُ Sen o dağları yerinde durur oturur görürsün. Onlar bulutlar gibi mürur eder giderler. Demesiyle, üstad diyor, dünyanın döndüğüne Kur'an işaret yapıyor. Ha, işaret ve beşaret yapıyor. Çünkü bazı şeyler vardır ki hazmedilmeyen ilim diyor verilmemelidir. Kur'an-ı Kerim eğer deseydi insanlar siz güneşin döndüğüne böyle döndüğüne bakmayın esas siz güneşin etrafında dönüyorsunuz deseydi o zamanın ilim intişap etmediği için 19 asra kadar yani 14. asra kadar, Kur'an asrına kadar inkar edecektiler. 15. asırdaki ilim inkişaf in in in etmiş, kabul edecekti. Ama öyle demiyor. Ne diyor? Güneş döner bir lambadır. Eşşemsü tecri. Eşşemsü tecri. Güneş döner bir lambadır diyor. Ve kâhânneşşşemse siraca. Güneş ise lamba kıldım. Sirac, kandil kıldım diyor. Şimdi güneş döner bir lambadır diyor. Geleceğiz oraya da sonra. Şimdi o zamanın insanı bakıyor güneş dağın arkasından çıktı, böyle dönüp gitti. Döneri ''Amen, Allah, Allah ve Saddakra'' diyor. Dünya, ''Güneş, Kur'an ne kadar doğru söylüyor.'' diyor. O döneri öyle anlıyor, anlıyor. Bu asrın insanı alimleri de, astronotları da güneşin böyle döndüğünü görüyorlar. ''Eyza'lı Kur'an da döner.'' diyor. Bu asrınki de döneri böyle anlıyor. Ve ikisini de Kur'an ne diyor, bırak. ne onu inkar ettirmiş oluyor, ne de bunu itmar etmiş oluyor. İkisine de hakkını veriyor. Öyleyse asırlar yaşlandıkça Kur'an Kur gençleşiyor. Yaşıyor. Mesur kalmış hakikatları tevarüz ediyor, tevazu ediyor, açığa çıkıyor. İşte Risale-i Nur da Kur'an'ın bu veçesini tefsir ediyor. Hani bazı kardeşlerimiz böyle Risale-i Nur'a çok bağlılığından diyor ki Risale-i Nur bütün meseleleri halletmiş deyince karşı tarafta mesela diyor ki Risale-i Nur bütün sorulara cevap veriyor diyor. Şimdi bakıyorsun başka bir kardeşimiz, başka bir ehli imanda, ehli dinden kardeşimiz. Ya diyor, nerede cevap diyor. cenaze nasıl yıkanır diyor, yazıyor mu diyor. Efendim nikah nasıl kıyılır, yazıyor mu diyor. Ya Kur'an'ı gidiyorsa ama imani meseleleri halletmiş İtikat da akideyle akaitle ilgili meseleleri halletmiş fıkıhla ilgili meseleler zaten belli. zaten belli, belli. İmama azama mekruh olan şey bize de mekruh ona mübah bize mekruh değil yani Hazreti Ebubekir nasıl kılıyormuş namazı biz de öyle kılıyoruz bunlar değişmiyor yani ha. ama imani meseleler imani konular asırlar geçtikçe izah tarzı Değişiyor. izah tarzı değişebiliyor Kişilerin şeyine göre bak, döneri öyle anlıyor, döneri bu böyle anlıyor. Eğer Kur'an deseydi diyor ey insanlar, bir bardak suyun içerisinde binlerce canlının varlığını düşünün, Allah'ın kudretine delil getirin deseydi diyor, delil müddeadan daha gizli olacaktı diyor. Halbuki delil iddiadan açık olmalı. Yani bilinmeyen bir şey, bilinen bir şeyle anlatılır. O zaman bilinmeyen bir şeyi tamamen bilinmezi atacaktı. Ha ne diyor? Ve şeyin illa yüsebbihu bir hamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı zikretmesin, onu hamdetmesin. diyor. Tamam ve in Bak zere de bunun içine giriyor. Ama bugün işin bak yüzün bardağın içerisinde hakikaten binlerce canlı var. Bakteriler, mikroplar efendim var. Müspet veya menfi var. O asırda mikroskop olmadığı için öyle deseydi Kur'an o asırı insanları inkar edecekti. O kadar insanlar inanmayacaktı. Bu asrın insana Kur'an doğru söylemiş diyecekti. Evet. Ha şimdi biz burada öyle bir ders yapıyoruz ki 5 kişi efendim anlıyor. 95 kişime hiçbir şey anlamadım dese bu haksızlık olur. olur. Zulüm olur. Onun için Kur'an-ı Kerim her asrın insanına her asrın halkına ayrı bir ders veriyor. Ayrı ders ders aynıdır ama tarz değişik. Tarz değişik. Evet. Demek oluyor ki felsefe bak ediyor. Onun için diyor ikinci kısım felsefe ise dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi sefahet ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ...ve sihir gibi harikalarıyla... ...Kur'an'ın mucizekar hakikatlarıyla... ...muaraza ettiği için... ...Risale-i Nur... ...eksel eczalarında... ...nizanlarla, mukayeselerle... ...ve kuvvetli ve muvazenelerle... ...felsefenin... ...yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor... ...tokatlıyor. Müstakim menfaatlar... ...felsefeye ilişmiyor. Onun için mektepliler... ...Risale-i Nur'a itirazsız... ...çekinmeyerek... Giriyorlar ve girmelidirler. Al, elhamdülillah, bu kadar mektetli geliyor her gün. Demek ki okumuş olduğu fizikten, fenyden, kimyaydan, matematikten, biyolojiden, jeolojiden çakışmıyor, çatışmıyor, birleştiriyor. Öyle ise. Güvendiyo, neden? Oradan da okurum, alırım diyor şeyin. Aynen. Oradan da iman hakikatlerini alırım diyor aklın nuru, künuru medeniye, kalbin ziyası, ulumu diniye ikisinin imtizacından diyor hakikat tecelli eder o zaman talebenin himmeti pervaz, pervaz eder yani gayreti çift kanatlı olur eğer iftira edersek, ayırırsak dinlen ilimi, birincisi diyor taassup olur yani ilmi kabul etmeyen bu ilimleri, bu efendim Sen ilimlerini kabul etmeyen taassup olur diyor yani mutaassup, öbürü de diyor inkarcı olur İnkarcı olur. Ne gibi? Mesela aya çıkılıyor. Eğer adam taassup içindeyse... Tövbe estağfurullah diyor. Allah'ın işine karışıyorlar diyor. Zaten çıkamazlar. Ver kamera. Nuran diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor. Çıkamazlar. Yanarlar ya diyor. İşte çıkıp bakalım falan. Ya çıkacaklar çıkıyorlar. Çıktılar amca çıktılar. Geldiler taş be evlat evlaktı inanma. Bak şu bu taassup içinde. Öteki de inkarcı... Öbür tarafa kim gitti, kim geldi, gidiyor. Giden gelse de dedem gelirdi, diyor. Bak şimdi, galiba ki her sene gelip giden var, bir bahar gidiyor, değil mi? Cenab-ı Hak ne diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, فَنْزُرْ اِلٰىٰ اَصَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْلِ Bak diyor şu benim asarıma benim rahmet eserlerime bir bakın nasıl ölmüş arsı ihya ediyorum çiçeklerle böceklerle ağaçlarla aynen işte insanları da sizi de böyle ihya edeceğim her sene giden gelen var geçen seneki üzümler gitti geldi geçen seneki papatyalar laneler gitti geldi geçen seneki böcekler gitti geldi Bak gidip geliyor. E gidiyor geliyor? İnsan bitmedi. Anlattığın zaman, ha ediyor bizim diyor akrabalar niye gelmiyor tekrar? <gülüyor> Kardeşim niye gelsin adam zaten güzel bir yer kazandıysa gelir mi, gelir mi buraya?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 İmtihan hmm. dünyası. Ha, Evet. Gizli münafıklar. Gizli münafıklar. Adam münafık da gizli. Ben eskiden yer altında sanıyordum. Ben. Tabii ya. Gizli dinsizler. Mesela adam Müslümana şöyle yap. Eskiden mesela nurçular basılmış, yakalanmış. Adam dindar. Yahu diyor ne demek bu nurçular ne yapmış falan. Yahu diyor ne yapacak din elden gidiyor yahu diyor. İşte adam dindarsa, dindarsa ona böyle diyor... Saydın Nursi diye birisi çıkmıştır haşa. Kendine peygamber diyor kendi yeni yeni bir kim çıkarayım haşa. Tövbe estağfurullah tövbe. Ya boşuna mı devlet bunlarla uğraşıyor diyor. Bunları boşuna bir içeri atıyor diyor. Müslümanı bu şekilde kandırıyor. Allah Allah. Biz Öbür tarafta gafilse gafilse işte bunlar devlet kuracaklar ne kadar namazsız varsa hepsini kesecekler böyle. Sigara içen, içki içen namazsız ne kadar varsa kıtır kıtır yapmayan. <gülüyor> Boşuna mı hükümet bunlarla uğraşıyor? Şimdi bak ona öyle suyunu veriyor buna böyle suyunu veriyor. Adam böyle Allah kurusun diyor. Bunlar sonra diyor onlar diyor fundamentalisttir diyor. Yavurca bir şey söylüyor. Şimdi halk ne bilsin? Fundamentalist. <gülüyor> adam diyor Allah koru. Fundamentalist deyince komünist gibi bir şey zannediyor ya. Allah, ma Allah diyor bu fundamentalistlerin şerrinden bizi korusun dinimizi diyor. Halbuki fundamentalist demek yavurca dinine çok bağlı. Yani Türkçesi bunu Arapçası müddeteydin. Oh. Hakva sahibi demek. Oh. müttaki demek. Fakat adam bunu yavurca söylediği için <gülüyor> millete yutturuyor. Ya, ya. Şimdi bak ne diyor orada istat? ne kadar güzel. Fakat biz münafıklar, nasıl ki bir kısım hocaları, bir kısım hocaları, bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda, manasız ve haksız bir tarzda, ehli medresenin ve hocaların hakiki mallı olan Risale-i Nur aleyhinde istimar ettikleri gibi. Demek ki bu medresenin malıymış. Hocaların malıymış bu. Sermayesi. Fakat aleyhine geçirmişler çoğunu. Maalesef. Ya çoğunu aleyhine geçirmişler senelerce. Şimdi yeni uyanıyorlar kardeşlerimiz. Gibi bazı felsefeçlerin enaniyeti ilmiyelerini tahrik edip hmm. onların da ilmi enaniyetleri tahrik ediyor. Sen ne biliyorsun? Sen biliyorsun gidip Allah'ın yanında oturacaksın evet. orada kalkacak bir marangoz sana ders yapacak buna. Can <gülüyor> efendim okumuşsun falan filan. Ya okumuşsun ama adam da okumuş 30 sene 40 senedir bu kitabı okuyor. Bana bir doktor öyle dedi bir gün ya bunlar çok ağdağlı dedi bu kelimeler dedi. Bunları dedi güncelleştirmek lazım. Türkçeleştirmek lazım. Herkes anlayabilsin dedi. Hmm. Dedi sen bak dedi bana izah ettin de ben bir doktor olarak zor anladım. Sıradan vatandaş nasıl anlayacak dedi. Ha. Bak şimdi kendi nasıl görüyor. Dedim senin sıradan vatandaş dediğin neyi kastediyorsun yani? Her gece bu derse devam eden adam sıradan bir vatandaş olmaz ki sıradan vatandaş sensin dedim bu mesaj. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> reis Şimur'a adam adamın mesleği futbolculuk. Topa tekme vuruyor. Adamın mesleği topa tekme vurmak bile. Kafa vurmak. Başka hayatı boyunca bunu yapıyor. Bu adama desen ki çek bir penaltı, çeker atar. Çağırsan efendim, reis Şimur'a al bir penaltı, buraya vur top oraya gider. Neden adam her zaman o işi yapmıyor? <gülüyor> ne işi başka? Ha. Şimdi dedim sen, o senin sıradan vatandaş dediğin adamlar, bu medreseye devam ettikleri için her gece 365 <gülüyor> günde birer kelime öğrense, Mesela makasıdır Rabbaniye diyor. Ne demek? Yani ilahi maksatlar. Allah'ın maksatları. Bunu öğrendi bak. İşte bu. Bunu öğrendi. Makasıdır Rabbaniye. İşte bunu bu akşam öğrendi. Yarın. Çendan diyor ki. Çendan bu. Çendan diyor namaz kılmakta bir güçlük vardır. Çendan. Çendan ne demek? Gerçi. Farsça bir kelime. Gerçin ama ibadette bir ağırlık vardır ama diyor, manasında öyle büyük bir lezzet var ki tarif edilmez. Ağırlığı ne işte paçaları sıvayan çorapları çıkaracağım falan. <gülüyor> ee, şimdi buna kelimeler bazı kelimeler var ki günlük konuşmalarımızda geçmediği için ağır geliyor. Şu doktor da öğretti bunu Türkçeleştiririz falan. Doktor bey, bu o kadar basit bir mesele değil ki bizim kelimelerimize sığmaz. Gideyim bunu o kadar büyük bir ceryan ki dedim baraj barajdan gönderilen ceryan başka senin eve gelen ceryan başka ince bir kablodan gelebilir efendim bir ceryan senin beş tane lambanı yakacak fakat barajdan ceryan geleceği zaman geniş kalın kablolar lazım İşte lisan kelime hazinesi kablo gibidir bu hakikatı karşı tarafa nakletmek için geniş kalın kablolar lazım İşte o kablolar da bunun içindeki kelimelerdir dedim. mesela dedim fettahiyet geçiyor fettahiyet hakikati diyorsun Fettahiyet hakikatı ne demek? Kainattaki fettahiyet hakikatını anlatıyor mesela. Ama izah ediyor. Mesela Cenab-ı Hak yumurtayı diyor fethediyor, içinden kuşu çıkarıyor. İneği fethediyor, danayı çıkarıyor. Geceyi fethediyor, gündüzü çıkarıyor. Toprağı fethediyor, başağı çıkarıyor. Allah Allah. Fettahiyet hakikati. Şimdi fettahiyeti açma hakikati ne açıyor ne açıyor bak şimdi anlayamaz ki adam kapıyı açıyor ne açıyor açma hakikatı bunu anlatamazsın izah edemezsin onun ancak onun izahı öyledir mesela dedim siz doktorsunuz doktor evet dedi doktor dedim neyce e, Fransızca mı İngilizce mi bir şey söyledi tabip Arapça hekim o da Arapça ya hekim diyoruz ya baş tabip diyoruz ya doktor diyoruz değil mi bak bu yerini bulmuş doktor. şimdi biz dedim bunların ikisi Arapça birisi de Fransızca bunları çıkartacağız Türkçe koyacağız ne diyeceğiz sana biz <gülüyor> Yusuf Bey insan tamircisi <gülüyor> <gülüyor> öyle ya arabayı çarptım kaportacıya gidiyorum kafamı çarparsam doktora gidiyorum tamirin doktor demek demek. bak ya dedi olur mu dedi olmadı dedim bak biliyor tamircisi yani ne kadar basit kaldı yani yani kelime kelime yerini bulmadı. Arapçada öyle bir hakikat öyle bir ilahi şey var ki cana bak, Hak inna enselnahu kur'anen arabiyyen Kur'an Arapça indirdim ama yani onun bir hikmeti var ki <gülüyor> o kelamla gönderdi. Onda bir ağırlık var yani. Bir azamet var. Bir heybet var. İnsana bir nüfuz ediyor. İşte risaleyi Nur'daki hakikatlar da öyle. Bak ne diyor.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 asa Musa ve Zülfikar mecmualarının başlarında yazılsa münasip olur diye üstler buraya bunu yazdırır. Şimdi bu ehli işte olur. Şey veriyor burada yani. Bir nikasat yapıyor yani. Risale-i Nur demek ki değişik bir tarz yani. Değişik bir tarz. Üç ilim ehlini de memnun ediyor. Hem ehli mektebi hem ehli medreseyi hem ehli tekkiri memnun ediyor. Evet. Allah'a yöneldi şeytan raci. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve selam ala resulina Muhammedin ali ve sahbi ecmaîn. Hocam siz buraya kursa Ben buraya şey yapmadım yani Sizi fazla zorlamadım. Burada otursanız daha iyi olur. Ben, Sen Resulallah, Tamam. Eşalo yok. Şimdi burada Kur'an nedir diye bir ders okuyacağız. Kur'an nedir? Kur'an nedir? Sorulsa bize Kur'an nedir? Kur'an ne yapmıştır? Ne diyeceğiz ya Kur'an Allah'ın kelamıdır işte Kur'an'da şöyle 6666'dan ayet vardır, şu vardır, bu vardır. İşte 6.666 tane ayet diyoruz, biri çıkıyor oradan diyor ki, ya ben saydım diye 6.666 değil diyor. <gülüyor> Doğru, değilmiş. Geçenlerde bir hoca efendiyle çabuklattım, evet. sordum ben bunu bir hoca efendiye Allah razı olsun. Süleyman'ın kardeşlerimizden bir hoca efendi ama bilgili yani. Dedi ki: "Evet dedi abi öyledir." dedi. Cenab-ı Hak dedi: "Bazı ayetlerde dedi hem emir var hem nehi var bir ayetin içerisinde." İbni Kemal gibi Zemahşeri gibi dedi allameler demişler ki bunun iki ayet kabul etmişler. Ve diğer ulema da bunlara itiraz, itiraz etmemiş. İtiraz etmeyince icma hükmüne geçmiş. O kadar. Öyle diyor usta. Bir fikre davet, cumhur-u ulemanın kabulü revabestedir. Yoksa bidattır, reddedilir, ağzına tıkılır onun diyor. Sen bir şey iddia ediyorsun. Ulema ne diyor bu meselede? Bu meselede cumhur ulema bunu kabul ediyorsa tamamdır. Veya sükut edip itiraz etmiyorlarsa kabul demektir. Sükut ikrardandır. İşte o zamandan beri bu böyle kabul edildi dedi. Ben bunu Risale-i Nur'da geçmiyorum mesela. Üstad 6666 diyor. Şeyin izahını yapmıyor. Orada mevzu geçmiyor. Hatta Kur'an harflerini de üstad söylüyor, Kaç tane harf var Kur'an-ı Kerim'de. Onlar da demek ki sayın üstadımız. Ha demek ki çıkıyor birisi oradan. Bir şey atıyor yani milletin kafasına. Hayda dolaştırıyorlar yani. Onun için bilmemiz lazım Kur'an'ımızı. Kur'an nedir? Bununla alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. buyurun. <gülüyor> o Hoca Efendi'nin söylediği sonraki alimler hakkında doğrudur. Yalnız bunun, Efendimiz devrinde de bunun delili var. Ben Haseki'nin Arapça bölüm mezunuyum. Haseki'nin ikinci bölümü aşara taklif bölümüdür. Yani Kur'an-ı Kerim'in yedi türlü okunuşu var. Buna mütevatil deniyor. Evet. Üç tane daha var ki buna da meşhur deniyor. Haseki'de bu okutuluyor. Kardeşler, Peygamber aleyhisselama Cebrail aleyhisselam geliyor. Bazen iki tane kısa ayeti tek olarak okuyor, duruyor. Bir başka zaman okuyuşunda orada da duruyor, öbür tarafta da duruyor. Ve daha sonra bu sahabe-i kiramın önüne geliyor, tamam diyor şu rivayette Efendimiz şurada durdu, öyleyse bu ayet bir. Ondan sonra öbüründe duruyor, bu ayet iki. Uzun durmasına göre bakarsan bu 6666'dan aşağı oluyor. Evet, kısa kısa durmasına gelen o hadis-i şeriflere bakılınca 6666 oluyor. Alimlerin bu 6666 rivayeti meşhur bir rivayettir. Evet. akılda kalması da kolay olduğu için halkın kafasında bu kalmış. Kalmışlar. Ama mütevatir olan yani daha kuvvetli rivayet 6666'dan düşük olan rivayettir. Ve Kur'an-ı Kerim'lerin bugün elimizde olanlar da kuvvetli rivayete göre ayetin rakamları konmuştur. Halkın kafasında o rakam düzgün olduğu için o kalmış bir takım kafirler bulanık. Bulandırmak zorunda kalık okay. avlamak istiyorlar. Yoksa aslı evet. değişmiyor, değişmiyor ki. Evet. kısa Uzunluk kısalana giriyor. Çünkü Üstat Bey zaman da 1666 ayet. Tabii meşhur diye meşhurdu ya. Evet. Evet, bilinen yani meşhur. Bu, bu. muhalefet etmek yanlış. Muhalefet etmek yanlış diyor. Tamam. Cumhur'a muhalefet <gülüyor> kendine zarar etmektir. Muhalefet. <gülüyor> 14. Reşat. Ya sıcağı oldu ya. Ne de yeter mi yoksa? Ha? Gazi Yeni başlayacağız ama gerçi. He? Evet. <gülüyor> <zaman yani. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir ben şöyle abi. Şöyle çok rahat. <gülüyor> evet. sen gelsene. abi. He? 14. Reşat. Mahsen Mucizah ve mucize-i kübra olan Kur'an-ı Hakim nübüvvet-i Ahmediye'yi ve vesselam ile vaktaniyeti ilahiyeyi o derece kat'i ispat ediyor ki başka bir hanı hacet bırakmıyor. Üstadımız bazen Ahmet diyor bazen Muhammed diyor. Ya. Biz de O'nun tarifine ve medarı tenkit olmuş, medarı tenkit olmuş bir ikilem ayı işaret ederiz. Zaten Risale-i Nur'daki ekser meseleler ehli dalalet ve ehli küfür tarafından tenkit edilmiş meseleleri istat. Evet. Şey yapıyor. Yara neredeyse. Evet. Bu ne İmana hücum edilmiş. Tabi. Adam dememiş namazın şartı on iki değil de on. Değil mi? Ama bir tarafta imanın şartına şey yapmış. Hücum etti. Kim gitti, kim geldi diyor bak. İmanın esasına saldırıyor. Ben diyor cin, şeytan, melek diyor. İşte laboratuvarda aradık, bulamadık böyle bir şey diyor. Bugüne kadar siz buldunuz mu, gördünüz mü diyor bak. Meleklere iman hakkını ne yapıyor? Hücum ediyor. İşte üstad melekleri ispat ediyor. Meleklerin varlığını ayetlerle, efendim hakikatlerle, hadislerle insanın aklına, o itiraz, o muteris aklına Yakınlaştırıyor delillerle, misallerle, teşbih ve temsillerle. Evet. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an Hakim, Rabbimizi bize öğreten Kur'an Hakim, şu kitabı kebir kainatın bir tercümi ezeliyesi. Aman, <gülüyor> neymiş bu? Şu kitabı kebir kainatın bir tercümi ezeliyesi kainatı bize Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Tercüme ediyor. Nasıl tercüme ediyor? E yıldızdan bahsediyor. Sivrisinekten bahsediyor. Örümcekten bahsediyor. İnekten bahsediyor. Baldan bahsediyor. Üzümden bahsediyor. Yağmurdan bahsediyor. Şimşekten bahsediyor. Topraktan bahsediyor. taştan bahsediyor. Denizden, balıktan. Ha bak. Geceden, gündüzden bize kainatı ne yapıyor Kur'an-ı Kerim? Tefsir ediyor ve şu arz ve semada sahayifi arz ve semada sema ve arz sahifelerinde müstetir, yâri tesettürlü örtük künûz-ü esmâ-yı ilahiyenin keşşafı Allah'ın gizli isimlerinin, hazinelerinin keşşafı Allah Allah Değil mi ya? bir bakıyorsun bir elma dalına böyle elma Orada Cenab-ı isimleri gördüm. Rezzak ismi, Kerim ismi değil mi? Rahman ismi. ismi, Fukadir ismi, Mücemmel ismi, ismi Alim ismi, Kerim ismi bak bak bak bak. Bu isimler yoksa o odun parçasından, o bal tulumbası, o şurup gibi şeftali, şurup gibi üzüm o kuru çubuktan gelebilir mi? Mümkün mü? Mümkün değil. Kur'an bunu bize ne yapıyor? Açıyor. Ya anlatıyorum size. Anlatıyorum. Ve sutur hadisatın altında, örtük hadiselerin altında, musmer hakaikın miftahı, gizli hakikatların anahtarı, miftah, onunla. Şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki, şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki, Âlemi gayb şihetinden gelen iltifatat-ı Rahmaniye. İltifatat-ı Rahmaniye. Nereden geliyor iltifatat-ı Rahmaniye? Bakıyorsun kupkuru bir topraktan neler geliyor? Nereden geliyor onlar? Âlemi gaybden geliyor, hazine rahmetten. hazine rahmetten geliyor. geliyor. Dua ederken diyoruz ya, numunelerin asıllarını, menbaalarını göster. Yani ki onlar cennetin numuneleri. Yoksa o çamurun içinden, o toprağın içinden, o odunun üstünden bu gibi nimetlerin gelmesi ne ilmen kabul edilebilir, ne aklen kabul edilebilir, ne mantıken kabul edilebilir. Böyle bir şey mümkün değil. Değil mi? Ya tavuk yumurta yapıyor hiç kursa gitmeden. Biz yumurta yemek için ne kadar talim ediyoruz? Böyle <gülüyor> beceren beceremiz bazı ağzımıza bulunacak. Düşün bak. Hiçbir inek süt vermek için kursa gitmiyor. Fakat sütü anlamak için üniversitelerde fakülte var. Süt bölümü kürsüsü başkanı Sayın Profesör Ahmet bilmem kim. Süt yapmıyor bu adam. <gülüyor> bu adam sütü anlatmaya çalışıyor. Süt Sütün içindeki olanları, sütteki faydaları anlatmaya çalışıyor. <gülüyor> Yapan e yaptığından haberi yok. Demek ya. ki o yapmıyor. Ya. Japonlar ya, demişiz bir inek kadar olamadık. 4 sene çalışmışlar, geceremi. İnek yapmışlar. Doğru hakikaten nasıl yapay kalp yapıyorlar? Yapay inek yapıyorlar. İnekte ne varsa aynı cihazları yapıyorlar. Veriyorlar. Oto öbür taraftan yeşil çıkıyor. Çip <gülüyor> halbiki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne diyor orada? Tavcuna fersin ve demin lebek lebanan halisan saygan liş-şaribin." Ya diyor, gübre ve Dir' kan arasından diyor. diyor efendim size halis bir sütü ikram ediyorum. Haydi ci boğazınızdan içersiniz. İşte anlattı onu hoca bana evet. iş. Arapça manalar. E şimdi bak Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Öyle bir anlatıyor ki herkes anlıyor bunu. Tane, tane. Kan ve gübre arasından diyor. Çağır çobanı gel buraya buyur abi. ya bu ineğin memeleri niye bu kadar şiş abi ak sabah sağmadım da onun için süt mü dolu bunun memesi süt dolu ver bir embeğini oradan bir şiş bir şiş sokuyoruz kan akıyor kan nerede süt, süt yok embeğini fersini ve demin süt başka yerden geliyor ama oradan geliyor gibi görünüyor sütat diyor ki Cenab-ı Hak es sebeple müsebbebi birbirine bağlamış ve bitişik yaratıyor. Sebep ağaç müsebbep meyvesi. Müsebbip Cenab-ı Hak. Esbab, müsebbep, müsebbip. Hı. Şimdi bakıyorsun sebeple müsebbep bağlı gibi görünüyor. Hiç alakası yok. hiç alakası yok. Sapını tatıyorsun, tat yok. Oradan. Dalını ısırıyorsun yok, köküne gidiyorsun yok. <gülüyor> Elman nişibal gibi, armudu nişibal gibi. E nereden geldi bu tat? Eğer oradan geçseydi biraz Bulaşık da buna ulaşırdı değil mi? Adam köfteci olsa soğana kokar değil mi? Biraz soğana bulaşıyor yani. <gülüyor> Ve da bir kömürcü dükkanına gidiyorsun bakıyorsun adamın her tarafı bembeyaz pırıl pırıl böyle temiz <gülüyor> beyaz elbiseleri giymiş, <gülüyor> kömür tartıyor. Olur mu böyle bir şey? Simsiye adam, meslek icabı. <gülüyor> Ama bakıyorsun o ağaç taki, o daldaki, o saptaki o meyveyle hiç alakalı değil. Yok. Öyleyse her bir ağaç diyor, Bismillah der rahmet hazinesinden Ellerini doldurup bizlere tablaçılık. bizlere tablaçılık ediyor diyor. Demiyor yerden alıyor. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup, ellerini doldurup bizlere tablaçılık ediyor. Evet buyur. Madem onlar Allah namına verir. Ya biz de Allah namına vereceğiz, Allah namına geleceğiz, Allah namına gideceğiz. Zaten bak onun için geldik. Şimdi ne evet. kadar muassam bir şey değil mi? Sonra bak tablaçılıyor diyor, Tablacı. Bakıyorsun bir erik ağacı. Bir elma ağacı, bir şeftali ağacı koparması ne kadar kolay değil mi? Mandali. Bir kavak ağacının tepesinde yaratsaydı Cenab-ı Hak şeftali İşini ne kadar hikmetsiz olurdu değil mi? <gülüyor> Haves olur yani. <gülüyor> yani. Cenab-ı Hak habesten münezzehtir, müberradır. Ama Her şeyi hikmetlidir. Habez hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey habes değildir. Her şey hikmetlidir, yerli yerindedir. Öyle ya? Şimdi birisi gelsin bura çay getirsin. Tepsi havada tutsa böyle. Oyun arkadaşlar çayı alın. Ya kardeşim niye dalaladın? Cenaba hak da onları böyle eğiltiyor böyle. Ya. Benim ya. Niye kalktı? Gazzaptan sebep olan den. Ha. Şura ayet ediyor onları ben zelil yarattı diyor ve zelil laha. ve fe minhâ ve minhâ ya'kulun. Onları zelil, beceriksiz, kısırık yani böyle şey yapamaz karşı gelemez bir tarzda yarattım ki diyor Monisiz onlara binersiniz keser etlerini yersiniz sütünü içersiniz şükret etmeyecek misiniz diyor şimdi düşün bak Şimdi düşün, bir kediye bakalım bir de ineğe bakalım kedide de süt var inekte de var kedi yavruladığı zaman sütü var pardon sütü var ama yavrusu için var İneğin de sütü var hem danası için hem bizim için. Onun için dese ki doktor bize bunu Almanya'da anlatmıştım bir yerde de çok hoşuna gitti Canım hocasının imam ya dedi bir daha anlat falan bir Arap vardı Araba da Arapça anlatıyorum o da başladı gülmeye Arap'a <gülüyor> <gülüyor> mesela doktor dese ki sana 5 gram kedi sütü lazım Yanlıyım. ya doktor be nereden bulacağım bulacaksın kızım kardeşim kedim yok ben ne kede ya kedi çok ama nasıl sağacağız onu valla işte daha sağsa sağ. Kaç kişi sağabiliriz birlikte? <gülüyor> ha 4-5 kişi sağamayız değil mi? <gülüyor> biri kuyruğundan, biri bacaklarından, biri yorganla kafasını bastıracak. Ancak böyle sağabiliriz. Süt. E Cenabı Allah Celle Celaluhu eğer ineği, keçiyi, koyunu da kedi gibi haşın yapsaydı. Biz süt içebilir miydik? Yanlış ya. Görüyor musun bak ayet-i mesellel diyor. Tam mesela ne kadar, kadar böyle açık. İşte Künuz esma bak. Ha, esma ilahi ne yapıyor? Keşfediyor diyor da açıyor. Allah'ın Rahim ismi var, orada Kerim ismi var. Merhamet ediyorum size. Deve önümüzde diz çöküyor. Niye merkep diz çökmüyor, deve diz çöküyor? E, devenin boyu yüksek binemeyiz. Onun için Cenab-ı Hak deveyi diz çöktürüyor. Değil mi kardeşim? Adam iki metre boyunda, torunu da elli santim. Hadi bin bakayım sırtıma. Dese şimdi, debesin. Eğilmesi lazım adamın değil mi? Bin dedenin sırtına diyecek, eğilecek bir çocuk binsin sırtına. Deve de öyle diyor, bin diyor devenin sırtına. E Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de devenin yaratılışına bakmaz mısınız diyor. Efe la yenzurûne ila yibili teype hurika. Devenin hülkatına, yaratılışına, halkedilisine bir bakın. Ha bak neler. Ne yapıyor Kur'an bize? Allah'ın isimlerini ne yapıyor böyle? Esma-i Hüsnâ'yı bize o gizli olan hakikatları açığa çıkarıyor. Evet. İshar ediyor. Evet. Şutur hadisatın altında muzmer hakikatin miftahı şu alemi şehadet perdesi arkasındaki alemi galip gelen iltifatat rahmaniye ve itabat-ı hazinesi şu alemi maneviyye-i islamiyenin, şu alemi maneviyye-i islamiyenin güneşi. Güneş. Kur'an'da var mı arkadaş? Ha tamam ayet var tamam. Sarhoş bile olsa ayet mi Tamam. Güneşi, temeli, hendesesi, onunla ölçümüz onunla. Her şey ayete dayanıyor. Tabii biz bazı ayetlerden mana çıkaramıyoruz. Hani bazı sivri kapalılar var. Kur'an'da diyor yok o. Kur'an'da yok, görmeyebilirsin sen o. Kur'an'da var da sen görmüyorsun. Kur'an'da var. Tabi. i Tabii. Birçok manaları var. Sen görmüyorsun diye her şey senin görmene mi vabeste yani? Ya Edile Şer'iye 4. Bir değil ki. Adam diyor ya öyle çıktı, görüşüyor, konuştu televizyonda dedi ki işte Kur'an'da yokmuş ayet. Kur'an'da o ayet var da o görmemiş. Peygamberimiz görmüş. Hadis-i şerifinde var. E, hadiste varsa Kur'an'da da var demektir. Ona o ne vahiy edilir onu söyler. o kadar. Tamam. Ha. Demek ki şu alemi manevi İslamiyenin güneşi, temeli hendesesi, alemi uhreviye'nin haritası. Ahiret haritası. Harita. Müminler nasıl orada şükredecekler? Rehber olacak? Günahkarlar nasıl pişman olacak? Münafıklar nasıl rezil olacak? Efendim zalimler nasıl pişman olacak? Cennet nasıl yapılacak? Cennet, cehennem nasıl efendim şöyle tecelli edecek? bütün onları görmediğimiz halde inanıyoruz, inanıyoruz Kur'an bize anlatıyor böyle harita gibi. Nasıl haritayı alıyorsun, bakıyorsun, evet. gelsin, İstanbul, Eyüp ona göre şey Zat ve sıfat ve şuun ilahiyenin kavli şarihi. Zat ve sıfat ve şuun ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını ana zatını diyor tabii biz zatına iman ediyoruz. Tabii misiniz? İsimlerinden biz kanaat doğmuşuz. Kanatımıza hatmı tefekkür. Yasak yok öyle şey. Ve evet. zat ve sıfat ve şû'u'l ilahiyenin şû'u ne? Allah'ın işleri. Evet. Kavli şarihi şerh ediyor onları Şerh ediyor. Allah Allah. Ve rato ne diyor? Ne şiddetli rıhat <gülüyor> bi hamdihi. Raat cenabak hamdeder. Hamdeder Raat. Raat isminde bir melek var. Raat. Aynı zamanda Arapça gök gürültüsünün adı da Raat. Şimdi maddeci gök gürültüsünü anlatırken efendim diyor negatif pozitif bulutlar diyor. Yani birbirine çarpınca diyor eksi ve artı yüklü diyor. Yüklü. Kim yüklemiş? Ya yüklenmiş. Öyle. Tamam. <gülüyor> Sapsız tokmak gibi. Yani faili meçhul. Birbirine çarpınca diyor bu ses çıkıyor diyor. Hem ses çıkıyor hem de ateş çıkıyor. Halbuki su yüklü su yüklü bulutlar pamuk gibi böyle birbirine çarpıyor ses çıkıyor. Bu nedir? İşte bir mucize. Yani bu ses maddi alemde onu görüyor. Doğru biz onu inkar etmiyoruz. Öyle madde var. Cenab-ı Hak bir tarafına öyle koymuş, bir tarafına da böyle koymuş. Her şeyi Cenab-ı Hak çift yaratmış. Kendisi zaten birdir. Sadece. Her şeyi çift yaratmış. Negatif, pozitif. Şeytan, melek. Hırsız, polis. Yaratmış. Hastalık, sıfat. Açlık, tokluk. Efendim hararet şu. Erkek, kadın, yorgun, nuku, yaratmış yanağı bak, çift yaratmış, Aa. doğru. Eksi artı ama o eksi artı dediğin şey senin, o sesi çıkarmaz. Heh. Çıkarmaz o sesi o. Çıkarması muhal. Peki, kamuk ama meleğin hatıdır dediğin zaman, hakikaten ha, melek dediğin o rahatta, ona öyle tesbihat yakışır. Ha. O teslimat yapmıyorsun neşte gönder ya İlahım sen de teslim. Bir de çakıncaordan ah mesela adam kahve yiyse atlar atıyor ya. Demek ne oldu şimdi bakın hem ilmi oldu hem dini oldu bak Enam. biri birinden çakış yani biz demiyoruz yok öyle bir şey var. Mesela ben birine böyle dedim bir de her bir ağaç Bismillah der bunlar bir öğretim üyesi, bir üniversitede oldu bu. Her bir ağaç bismillah der. Rahmet hazinesine ellerini doldurur, bizlere taplacılık ediyor diye falan. Timur Bey. Şey, Tanju Bey. <gülüyor> Selçuk Bey. Bir tane daha vardı. Dedi ki biri, ben dedi ağacın dedi bismillah dediğine duymadım. <gülüyor> dedi bu efsanevi bir şey mi, hayali mi dedi falan. Yanındakine diyorsan duydun mu hiç ağacın bismillah dediğini falan. Yani benim şey yapıyor böyle. Makarası. Ha. Öteki dedi, ben de duymadım falan. Dedi, sen duydun mu Selçuk Bey? Ben de duymadım. Çok ağaçlarımız vardı ama öyle hiç duymadım. Dedi, efendi böyle bir şey duyan yok dedi. Siz de hayali bir şeyden mi bahsediyorsunuz dedi falan. Duymamış <gülüyor> olabilirsiniz dedim kardeşim. Kısmak yok. Kısarsak kaybederiz. Dersek kardeşim bu bir manevidir. Sen efendim, zaten siz yeni yetmeler böylesiniz siz. Sizin kafanız ermez böyle şeylere. Önce siz... Zındıklığa alışmışsınız. Mesela <gülüyor> o da alışmışsınız. Ben dedim duymamışsınızdır. Duysanız tabi yalan söyleyecek değilsiniz dedim. Ama duyanlar var falan. Nasıl dedi falan. Sen duydun mu dedi falan. Ben dedim duydum. <gülüyor> Nasıl diyor dedi. Ben şimdi tabii baştan aldım. Mukaddeme yapacağız. Mukaddeme. <gülüyor> dedim ki ağaç su içer mi kardeşim? Ağacın suya ihtiyacı var mı? Vardı. Çok hafedersin dedim. inek su içer, mi? içer. İnek siz olmayın. İnsan dedim su içer mi? İçer. Bakın dedim üçümüz de su içiyoruz ama bu su içişimiz ayrı. Farklı. Adam ağacın dibine hortumla tutar suyu sular. Ya ağacı sulamışken oğlum şu ineği de bir sula desem. Hortumdan şöyle. İneği şöyle güzel bir kasa İnek sulanmış olmaz. Ne olur? Islanmış olur. Ha. İneği nasıl sulayacağız? Alacağız bir kova götüreceğiz. Kafasını daldırıp içecek. Bakın aynı su olabilir ama içiş tarzı değişik. Siz su isteseniz. Ya biz ineği temin sulamıştım. Sana da bir kovayla getirip kafanı daldırıp iç demeyiz. Sana temiz bir bardakla getirir. Sen de suyu içersin dedim Veya ben içerim. Bakın su içişimiz hayır, değişik hayır. olduğu gibi Bismillah değişimiz de değişik olacaktır. Elbette ki sen bir insandan Bismillah der gibi ağaçtan beklersen böyle bir Bismillah duyamazsın. Baktı mantıklı. Nasıl diyormuş dedi. <gülüyor> <gülüyor> su içmeden o tarafa intikal edecek. Yakınlaştırıyoruz ya. Şimdi atı kaçmış yapayım. atını at kaçmış bunu otla mı yakalarsın, sopayla mı? <gülüyor> bir demek ot mu alır seninle, bir sopayla, gel, gel, gel, gel. Bir çapa sapı alsan, hayvan daha çok kaçar. <gülüyor> Ama bir demek ot alırsın, onundan gelebilir. İnsanoğlu da böyle, ürkmüş adam, ürkmüş adam üzerine gitmeyeceksin. Sonra dedim ki, dedi, nasıl diyormuş dedi. Mesela dedim, düşün dedim, memleketimize, İzmir'e, Eş Cumhur gelecek veya Başbakan gelecek, şehrin içinden geçecek. Şehrin içinden geçerken trafiğe takılmasın diye, trafik aksamasın diye bir saat önceden trafik polisi yolları kesiyor. Ne yapıyor? Araçlara tarihi yollardan veriyor. Trafik durmuş böyle yapıyor. Gelen kamyonlar dönüyor, gelen tırlar dönüyor. Bir de sağ ne el var be. Amma aktırıyor. Böyle yaptım arabayı aktırıyor bu tarafa doğru dese. Ne kadar görünüş olur? O elde güç yok güç kanunda güç kanunda aynen onun gibi efendim Allah'ın ismiyle geldim ey taş kardeş yol ver bana su lazım aşağı ineceğim taş ne yapıyor? yarlıyor polis böyle yapıp da şoförün döndüğü gibi yumuşacık el koskoca kamyonu döndürüyor yumuşacık saçak sert olan taşı toprağa deliyor geçiyor. Deyince dedi ki güldü <gülüyor> yahu bu ilmi bir konu dedi beyefendi dedi sanki bir hikaye anlatıyor. <gülüyor> sanki ilim ona hasmış da ilim Allah'ın bir sıfatı. İşte anlatıyorsun değil? O dedi ilmi bir konu dedi. Evet dedim ilmi bir konu. Saçak dedi antre bilmem ne salgısı salgılıyor dedi. O salgı dedi taşı parçalıyor. Ha. Doğru. Biliyor. Doğru. Dedim ki evet o salgıyı saçak salgılar. Yalnız saç, saçak bilemez ki bu taşı nasıl bir madde salgılayayım ben. İşte mesele burada, çözüm noktası burada. İşte burada hocayla profesör birleşiyor bak burada. Burada çok mühim bak. Birleşiyor burada. Küsüşmek yok burada. Şimdi saçak akıllıdır diyemezsin dedim. Diyemem dedim. Kendi aralarında da meşveret edemez saçaklar, çaşak kardeşler. Ya başımıza böyle bir olay geldi. Şu büyük ağaç abiden bir soralım bakalım. Onun başına da gelmiştir bu gibi olaylar. Biz şimdi bir dalış yapacağız da ne salgılayalım? Nasıl bir oksit salgılayalım da taşı parçalasın? Bütün insanlar gelse taşa tükürse bu da salgı. Ama bu salgı başka salgı. Delebilir mi? Delemez. Ha, demek ki saçak bilmediğine göre... Aklı olmadığına göre, ilmi olmadığına göre demek onu bilen, ilim sahibi bir Allah var Celle Celaluhu. O taşın parçalanması için ne lazımsa o maddeyi yaratıyor. O kadar. Benim ağzımda da salgı var. Çok affedersiniz, öküzde de salgı var. Şimdi benim ağzımdaki salgı, sizin ağzınızdaki salgı, ne salgısı? Börek salgısı. Baklava salgısı, ekmek salgısı, değil mi? Bunları yiyoruz, biz salgılıyoruz aşağı. Ona göre salgı. Şimdi öküzdeki salgı saman salgısı, onu anlatıyormuş şimdi. Bir avuç saman dedim sen ağzına doldur. <gülüyor> Bir avuç saman da ben doldurayım ağzına. Bakalım biz bunu salgulayabileceğiz mi aşağı? Kurtlamızda yapışır kalır. Neden? Bizdeki salgı Olur. saman yemediğimiz için Allah bizi öyle salgı yaratmıyor onu öküze veriyor. Öküzün yiyeceği öyle olduğu için ona o malzemeyi veriyor. Öyle ya bilerek kardeşim. Kasten. Kasten tabi. Şimdi sen baklavaya baklavanın üstüne şerbet değil de sirkeli sarımsak dökersen <gülüyor> veya da işkembe çorbasına da şerbet dökersen elbette ki ikisi de yenmez değil mi? Makamlar değişik bak. Tabii. Makam değişik. E sen makamını biliyorsun. Neyin nerede kullanılacağını bu efendim kuş beyninden biliyorsun da cenab Allah'ın Hak Allah olan Allah her şeyi bilen Allah bilmiyor mu ona ne lazım olduğunu ya. o maddeyi yaratıyor. Deyince böyle adam doğru dedi çok dedi mantıklı yaklaşımla yaklaştınız dedi. E, Tabi böyle. İtiraz etmediler yani. Ha. Demek ki ağacın bismillah demesi manevidir. Lisan haliyleendir, lisan kal ile değil, hal lisanıyla biz onu okuyoruz. Ve onun o halinden bu çıkıyor. Kur'an da zaten söylüyor. Mesele yok. Evet. Burada hoca'yı da anlatmışım abi. Hangi hocayı? Nasrettun Ocağı. Şey vermiş. Ne şunu anlatıyormuş ya? Ah, tabii. Verir mi? Misalinde tabii. Nasrettun Ocağı misalinde verir mi? Kendi lisanıyla okuyor. Yani. Ha, lisan hal lisanı hal. Dedim, Orada, na, yani. Anlattım da ben dedim yani cemaat gülüyor fazla da. Yok. Neyse canım ondan anlatayım zaten tabii. çok anlattık. Dedim Nasladdin <gülüyor> Hoca'nın zamanında zalim bir hükümdar varmış. Bakıyor ki hocanın etrafında halk böyle hocayı seviyor. Cami gönülden Allah için seviyor. Kendisine karşı millet ürküyor. Hocaya karşı muhabbet. Kıskanıyor tabii her zaman böyle var. Her zaman böyle kıskanırlar. <gülüyor> İdareciler din adamlarını kıskanırlar. Onların etrafında alıp toplandığı çok gücük olurlar yani. <gülüyor> Sanki koltuğumu koltuğunu Lan Koltuğun senin olsun oturuşsun. <gülüyor> Almayacak. Üstada bu kadar yapılan zulüm bu. Yani tamam iyi ama diyorum. siz böyle toplana toplana çuvala çuvala halk diyor bunları okursa herkes bunu beğenecek. Benim sakatlığım ortaya. Beğenince <gülüyor> <gülüyor> halk efendim neyin ne olduğunu anlayacak. Öyle ya biz karanlıkta onları yutturuyorduk bazı şeyleri. <gülüyor> Halk uyanınca ey ne oldu? anlayacak. Onun için devamlı üstada zulmetmişler. Böyle ilim adamlara, din gerçek adamlarına böyle yapılmış tarihi beşer bakacak İmam-ı Azam. Biliyorsunuz imamımız. Ha bir sana de can ver. Şey Şimdi diyor ki hocaya, o zamanın zalim hükümde tümürlenk diyorlar kavle göre. Diyor ki nedir sen şah değilsin, Şahmeran değilsin sana bu teveccüh, bu iltifat nedir falan filan. Valla diyor ben diyor Allah adamıyım diyor. Şimdi dini iman soruyorlar bana. Ben de onlara cevap veriyorum. Sonra ben diyor herkesin kafasına göre, seviyesine göre konuşurum ben diyor. Bela Bela belakatıdır zaten. Belakat mukdezâ-i âle mutabakattır. Bak belakat. İşte Kur'an'ın bir kırk beşi mucizesinden bir beşi de belakatı. Belakat. Yani herkesin anlayacağı seviyede konuşabilmek. mesela Yoksa fazla bilmek değil. Hani anlattın ya, bir, medreseden bir hocanın biri çıkmış bir zamanlar bir medreseli insanıyla gelirken bakıyor, bir ağacın altında yatmış, uyumuş, tabii medreseden de yeni çıkmış biraz havalı, uyanınca bakıyor, merkebi yok, merkep kaybolmuş, bakıyor karşıda yaşlı bir adam, çift sürüyor. Gidiyorum'a efendi amca diyor, Ben deniz inacir ağacı altında hab-ı gafletteyken şimendi fersadem gaiplere karışmış, tarafınızdan rüyeti vuku bulmuş ise, bana bildirmek deniz arz ve istirham eder. Sen bunu bir hocayla konuşsan, hocanın hoşuna gider. Bu adam ne belakat konuştu falan. Fakat adam çiftçi inacir ağacın altında hab-ı gafletteyken şimendi fersadem gaiplere karışmış, tarafınızdan rüyeti vuku bulmuş ise, bana bildirmek deniz arz ve istirham ederim. Değil ki adam korkuyor. Tarlanıza tak ...tapusu yokmuş, kırk serden ve tapusuz... ...bura ne demiş tapuyu soruyor galiba bu... ...buna diş sopa yapıştırıyor... ...ya diyor, bir eşek gördün mü buralardakı da... ...ya diyorsan sen söylesene bana eşek... ...sen başka şeyler anlatıyorsun diyor... ...şimdi adamına göre konuşacaksın... ...sen çobanla konuşuyorsun... mikroptan ...sindirim, solunum, atar damar, toplar damar... ...ya bırak çobandan... ...kepenekten, kavaldan, yünden, kıldan bazen... ...sen ne lüzum var düşürsen öyle konuşacaksın ha. İşte Kur'an-ı Kerim'deki belagat bu yani. Belagat. İşte belagat. Ha hoca diyor ben diyor herkesin seviyesine göre konuşurum falan diyor. Ben diyor ayılarla bile konuşurum. Ayılara bile kitap okuturum ben diyor. Nasıl okutursun falan. Varsa sende öyle bir ayı diyor ver bana üç ay. Üç ayda ona kamusu ezberlettireceğim diyor kamusu. Nedir o kamus? Kamus lugattır diyor işte falan. Tamam diyor verin bir ayı. Bak diyor o kat baştan diyor kafanı keçeceğim. kes diyor. Üç ay müsaade çekeceksin diyor. Ayıyı veriyorlar bahçeden. Alıyor koca olanı. Yalnız bu diyor çok yer diyor. Ben bunu diyor besleyemem sen diyor. Bunun masrafını da vereceksin yani falan. <gülüyor> Bursuna veriyor onun. Tabi ayının hoşuna giden bir şeyi hoca her gün koyuyor kitabın arasına ayı homm yapıyor ayı onu oradan alıyor böyle bir gün iki gün falan ayı tabi alışıyor ya o şey sevdiği şey kitabı karıştırıyor homm homm homm homm yapıyor buluyor çıkarıyor homm homm buluyor çıkarıyor sanki okuyormuş gibi bir hal oluyor ayıda Artık son günü imtihana götürecek. Koymuyor hiçbir şey. Ayı giriyor başına. Olmadı. Ayı tebliği kitabı tersinden bu sefer. Hıslan böyle. Başka falan. Tamam diyor ayı olsun. Götürüyor, Alevazı. getirdim diyor talebeyi diyor. oksun bakalım diyor. Oku koca olan diyor bana Koyuyor kitap başlı ayı. <gülüyor> ya diyor okumuyor ya diyor. Duymuyor musun yahu ziyaretlerinden beri? <gülüyor> diyor ben anlamıyorum ya. Götürüyor. Sen ayı mısın diyor. <gülüyor> Bunu Bu anlaman için seni ayı olman lazım. O ayı lisanıyla okuyor. Tabi ayı kızmış böyle yapıyor falan. E ne yapıyor diyor? İkinci cildini istiyor diyor. Şimdi onlara onlara bunu da anlat. Şimdi bunlar birbirlerine bakıyorlar İşte de o siz ağacın. Bismillahirrah dedim duymam işimsin. Ağaç da insan insani söylemez. Evet, işte böyle kardeşler bu devam ediyor. Allah razı olsun. Tabii biraz hafiflik oldu ama. Şurada şurayı da okuyacağım bak ne diyor. Hı. evet şu alemi insaniyetin müredbisi hikmet, hikmeti hakikisi, mürşid ve hadisi hem bir kitabı hikmet ve şeriat İşte bak bu da bir kitap yukarıda okunuyor hem bir kitabı dua ve ubudiyet hem bir kitabı emir ve davet ya. hem bir kitabı zikir ve marifet Allah Allah, Kur'an'a bak yahu. İşte bunları böyle mesle olacak bunun. Gibi bütün acat-ı karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarik. Bütün ehli meslek ve meşrep. Hangi meşrepte olursa olsun Kur'an'dan ders almış. i̇mam Gazari Kur'an'dan ders almış. İmam-ı Rabbani de almış. Ama ders alış meşrepleri başka başka. Efendim Mevlana Celaleddin de Kur'an'dan ders almış. Bediüzzaman, Bediüzzaman da almış. İmam-ı Azam da almış. Hepsinin ders alış şekli başka. değişik. Başka başka. Meşrep biliyorsunuz. Meşrep, şerebe, yeşrubu maşraba deriz ya maşraba. İçmek demek. Hani her yiğidin bir yoğurt yeyi şekli vardır deriz ya. Ha içiş. Hakikati içiş tarzı. O, o tarafını görmüş Kur'an'dan. O bu tarafını görmüş. O, o bu tarafını görmüş. ya. Üstad diyor biz ulûm-ü imaniyede fetva vazifesiyle tavsif edilmişiz diyor. ulum ü imaniyede fetva vasifesiyle tavsif edilmişiz. <gülüyor> ya. Ya. Evet. Ehl-i mesalik ve meşarik olan evliya ve kim asviya ve muhakkikinin her birinin meşrebine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Demek ki Kur'an-ı Kerim bir kitap değilmiş, bir kütüphaneymiş. Bugüne kadar yazılmış bütün hepsiler, namaz hocası da dahil, hepsi Kur'an'dan alınmış. Ya mehkazı menbaı Kur'an. Sebebi kusur tevehhüm edilen. Bak bak bak, zındığın biri demiş ki Kur'an-ı Kerim'de birçok tekrarlar var. Tercümesi yapılsın da onun yerinde camilerde okunsun. Herkes görsün Kur'an'da ne var hani aynı şeyleri tekrar ediyor bak bak bak sebebi kusur tevehüm edilen tekrarı adındaki iğcaza bak ki Allah Allah üstad ne yapıyor ya işte Kur'an'ı müdafi ya. baştan aşağı işte Kur'an'ı müdafi fakat o asırda üstadın yanında hocalardan çok az kişi hatta diyor ben bir gün hocalara diyor şey yaptım böyle içimden geldi <gülüyor> ey efendim ''Vefasızlar, niye beni yalnız bırakıyorsunuz?'' Sonra diyor Konya hacalarından Konyalı Vehbi Efendiden mektup gidiyor falan bir zattan da sonra diyor onlar diyor, onları da affettir diyor. Ya. Yani beni bu, bu hizmette, beni bu da niye yalnız bırakıyorsunuz diye. Ya. Yalnız kalmış usta. Evet. Tekraratındaki lemayı icaza bak ki Kur'an hem bir kitabı sikir, Kur'an-ı Kerim, kitabıdır. Ayetler var. Hem bir kitabı dua, hem bir kitabı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir. İçinde tekrar güzeldir diyor davet. Belki edzemdir. Lazım değil, edzem. Ve eblağdır. Beni değil, eblağdır ehli kusurun zanlı gibi değil. Zira zikrin şe'ni, zikrin gereği icabı tekrar ile tenvirdir. Tekrar edeceksin ki. Yorlandıra değil mi ya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bir defa elhamdülillah deyip geçmiyoruz. ve Hatta ben zikrediyorsa koskoca bir tesbih var binlik, beş binlik. La ya illallah, la ilahe illallah deyip duruyor. Ya. Bakın şey imansızlık böyle karanlık. İnşallah bir şöyle inşallah. Yarınki sempozyumun inşallah bir şeyi bu yani. Bereketli. Evet, yani, inşallah. Yani, bir vecisesi. Allah'ın duamızı ikametliğe gide hidayetin ikametsin inşallah. Demek ki zikrin şeyni tekrarle tekrar tembirdir. Zikrin şeyni Duanın şeyini tekrar ile deyittir. Bakalım. Yani şeyden, davetim davetim zira zikrin şeyini tekrar ile tenvirdir. Duanın şeyini terdat ile takvirdir. Hmm. Terdat. Emir ve davetin şeyini tekrar ile tekittir. Hani bir şeye emrediyorsan çocuk gönderiyorsun bir yere. Mühim bir yere. Ona bak dikkat et ha. Sağa sola bakma ha. Çok dikkatli ol. Ya. Veya davet ediyorsun. Düğünüme beklerim. Adam diyor. Ya sen gelmedin diyene. Valla davet edilmedik. Sana şöyle, Ya o gün toplumda söyledi buyurun düğünüme beklerim ama öyle yarım ağızdan geçti. Ha. Demek ki davet iyi gerektiriyormuş? Ne ne Hocam bekleriz. Ha. Çoluk çocukla beraber gelin. Mutlaka ha, pazar günü alan Yani Kur'an'daki tekrarlar bu neydi? abi ya. Emir ve davetin şeyhini tekrar tehdittir. Hem herkes, imanada çıkarıyor, hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makası da Kur'an'ı ekser uzun surelerde ders edilerek her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş ya. demek ki hiç kimseyi mahrum etmemek için tevhid ve haşir ve kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş hem cismani ihtiyaç gibi cismani ihtiyaç gibi Allah Allah o da bitti mi ya <gülüyor> ha? neyse Vardır bir hikmeti. Hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Manevi hacat da muhtelifmiş. Cismani ihtiyaç gibi. Cismani ihtiyaç var. Mesela insanlar su her zaman lazım olmayabilir. Ya biraz susadım suyunuz var mı? Ya bir biraz sağlık yarım saat sonra şöyle güzel bir su var içerisinde ama adamın nefesi daral daralmış, nefesim çıkmıyor. Ne sen şimdi, şurada, ev, şuradan orada nefes alırız, orada hava var. <gülüyor> Diyebilir misin, adam ölür. Her an ihtiyaç, her, ihtiya ihtiya her, ihtiya her an ihtiyaç var. Her an ihtiyaç var. Malzemesi. Evet. evet. Manevi ihtiyacat da iyi muhtelifdir. Başına insan her nefes muhtaç olur Cisme hava, ruha bu gibi basına her saat bismillah gibi ve hakesa. demek tekrar ayet tekerrür ihtiyaçtan ileri gelmiş demek tekrar ayet tekerrür ihtiyaçtan ileri gelmiş ve o ihtiyaca işaret ederek uyandırıp teşvik etmek hem ihtiyakı hem iştihayı tahrik etmek için tekrar eder hem Kur'an müessistir bir dinin mübinin esasıdır ve şu alemi İslamiyet'in temelleridir. Ve hayat içtimai beşeriyi değiştirip muhtelif tabakata mükerrer sorularına cevaptır. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Tehkit için terdat lazımdır. Tehkit için takrir, tahkik, tekrir lazımdır hem öyle vesahiri azime ve hakayki dakikadan bahsediyor ki umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır. Görüşte tekrar. Fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydeleri, çok vücut ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana bir faide ve maksatlar için zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesail-i kevniyenin bazısında kevni olayların bazıında, İbham ve icmali ise biraz evvelirken döner bir lamba, lambadır icmali ise irşadi bir lemah Ehli ilhadın tevehbümü gibi tevehbüm ettikleri gibi değildir. Nedar tekküt olamaz ve sebebi kusur değildir. Şurası da bitiriyorum 5-6 satır kaldı. Müsaadenizle okuyayım mı? Abi, okuyayım. Çok mühim burası. Bak şurası çok mühim. <gülüyor> Eğer desen acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Hah. Bak felsefe bugünkü kitapları mevcudattan bahsediyor. Ya Yağmurdan bahsediyor işte. Zelzeleden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim de zelzeleden bahsediyor değil mi? İzaz-ı düz i Ardu Zilzale Halif bahsediyor. Bunlar da zelzeleden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim yağmurdan bahsediyor, bunlar da bahsediyor. Kur'an-ı Kerim güneşten, aydan bahsediyor, bunlar da bahsediyor felsefe dedikleri. Ha. Acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaidi mücmel bırakır, mücmel. Bazısını nazarı umumi okşayacak, hissi âm meyrencide etmeyecek, hissi âm meyrencide etmeyecek fikri avamı taciz edip yormayacak biraz evvel inacı rağacı altındaki dediği gibi bir sureti basitane-i zahirhanede söylüyor. Bak, çünkü Kur'an umuma ders veriyor. Bir, bir takım insanlara ders vermiyor ki. Ehl-i fenle sadece hitap etmiyor ki. Bütün insanlara hitap ediyor. Ya eyühennaz diyor ya. Ha. Evet. Cevaben deriz. Neden diyor Kur'an-ı Kerim felsefenin bahs kainattan bahsettiği gibi bahsetmiyor? Cevaben deriz. Felsefe hakikatın yolunu şaşırmış. Allah razı olsun. Ya, hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta, ne işin bahsediyor kainattan? Ta, zat ve sıfat ve esma-i ilahiyyeyi bildirsin Allah'a tanıtmak için. Güneşinden bahsediyorsa Cenab-ı Hak kendini tan azametini tanıtmak için. Güneşi bize tanıtmak için bahsetmiyor. Güneş. Güneşi tanısan ne olur, tanımasan ne olur? Bu kadar seni tanımadık gene ısıtıyor. Tanıyanlar var şu kadar el var, bu kadar saniyede şu kadar ısıs şöyle enerjiye dönüşüyor, şöyle oluşuyor, şöyle gidişiyor. böyle gelişiyor. O da ısıtıyor. Evet. Demek ki Saat ve Sıfat ve Esma-ı bildirsin. Yani bu kitabı kainatın mealisini, manalarını anlattırıp ta halikını tanıttırsın. Ne güzel ya. Allah Allah. Demek mevcuda ta, kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Kur'an. Kur'an. Onu icat eden, ona vücut veren, yaradan Allah'ı tanıtıyor umuma hitap ediyor. Umuma hitap ediyor. Bir alimlere mi? Tabi ya. İlmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Ya. Hem hususan ehl-i fenle hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an-ı Hakim mevcudatı delil yapıyor. Mevcudatı delil yapıyor Cenab-ı Hak. Neyine? Varlığına, birliğine, azametine, kudretine, ilmine. Bürhan yapıyor delil zahiri olmak delil zahiri olmak <gülüyor> nazar umuma çabuk anlaşılmak gerektir adama bir yer tarif ediyorsun burada diyorsun ki Eyüp Sultan Camisi'nin ordu var Eyüp Sultan Camisi bilinen bir şey bilinen bir yeri gösteriyorsun bak herkes tarafına bilinen bir yerle tarif ediyorsun evet. Aa, ne diyor bürhan yapıyor delil zahiri olmak nazar umuma çabuk anlaşılmak gerektir hem madem ki Kur'an-ı bütün tabakatı beşere hitap eder kesretli tabaka ise tabakayı avamdır elbette irşat ister ki lüzumsuz şeyleri ipham ile icmal etsin şimdi diyelim ki yeni birisini derse getireceğiz kahveden. şimdi ben o desem ki gel kardeş Risale-i Nur dersine ben seni götüreceğim o adama ben öyle demem, kardeş Kur'an dersi biz Kur'an böyle Kur'an okuyuz, Kur'an manalarını şaysa okuyuz Sohbetimiz var böyle Kur'an dersi Hocalarımız anlatıyor Bak öyle şöyle Risale-i Nur okuyacağız Gel kardeş Risale-i Nur dersi Seninle götüreyim desem Adam Risale-i Nur nedir bir insan mıdır Hoca mıdır öyle, öyle ya bilmiyor adam Birisi derse gelmiş Ne bilsin bir Risale-i Nur Efendimizle ne zaman görüşeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Yani Çocuk böyle Öyle Bir kitap almış öyle de. Kardeşim biri dedi ki sen bunu dedi güzel dedi. Bunlar da kabristan'da okunur dedi bu dualar filan. O dedi o zaman dedi boşuna almışım ben bu kitabı. Ben dedi kabristan diye o Pakistan anlamış. Yani ben daha diyor oraya gideceğim de orada okuyacağım bu kitabı diyor. Nasıl orada okuyacağım diyor. Ne? Gidemem ben oraya falan. Şimdi bakın ne kadar saf insanlar var değil mi? Hı hı. Ama Kur'an bunlar hepsine ders veriyor. İyi. neye göre? O da yetişecek. Birkaç gün sonra o da yetişecek. Esret bir tabaka ise tabakayı avandır. Elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ipham ile icmal etsin. Yani teferruatını anlatmanız. Ve dakik şeyleri dakik yani ince görülmesi zor olan şeyleri temsil ile takrip etsin. Bir temsil veriyorsun orada değil mi? Adam diyor, çok kalabalık ya diyor. Millet yok kuyruktan. Yapma ya, kuyruk uzun mu? O çok uzun. Nedir bak? Kuyruk kuyruk hayvanda olur ya millet diyor kuyruğa girmiş şimdi bunun sen asıl, asıl manasını alsan Ya ne biçim laf ya nasıl gerek kuyruğa adam ya böyle anlaşılıyor bu ama bu kuyruk niçin böyle denmiş Hayvanda kuyruk geriye doğru kalıyor ya böyle hayvan bitiyor burada kuyruk devam ediyor şimdi dükkan burada bitiyor dükkan bitiyor dükkan, <gülüyor> dükkan içinde ne kadar kalabalık olsa kuyruk denmiyor fakat dışarıya taştı mı <gülüyor> kuyruk diyoruz buna bunu biz uydurmuşuz. Ama bundan kimse rahatsız. Hayır, iyi, böyle anlaşılıyor bu. Gözüm seni bir yerden ısırıyor. gözü ısırır mı? Dişi ısırıyor desem belki olur. Ama bu artık böyle. Bu böyle kabullenmiş. Telakki bir kabul olmuş bu. Ya bir ilaç içtim işte, bıçak gibi kesti. Ya bu evin içmiş, bu evin yükünü, bütün yükünü ben çekiyorum. Benim teşbih. Hani üstada soruyorlar. Yani bir hadisi şerifte el ardı aleyh sevri vel hud bir hadis var. Bu hadis midir nedir diye evet. soruyorlar da. Hocalar diyor ki dünya öpüz ve balık üstünde. İlim ise fen ise diyor ki dünya boşlukta dönüyor. Hangisine inanacağız? İşte hoca ile şey düştü ters düştü. Üstad da diyor ki İbni Abbas'tan rivayet edilen bir hadis diyor. Anlatıyor böyle. İzah ediyor üstad Yürü Cenab-ı Hak nasıl gidiyor Cebrail, Mika'yı, İsrafil, Azrail melekleri azifelendirmiş kimini can almaya, kimini rüzgarları ezdirmeye, kimini vahiy göndermeye. Küreği arsa da diyor iki tane melek nazır yaratmış. Bu meleklerin birinin adı Ferv, birinin adı Huttur diyor. Birinci nizah şeklinde birincisi. Birinin adı Ferv, birinin adı Hut. Aslan Bey yok mu Aslan Bey? var değil Aslan bey. Adı aslan. Aslan bir de aslan var. Bir aslan var. Dağdaki aslan. Ha Şimdi sel Meleğin adı. Kut Bir meleğin adı Kut. Şimdi diyor ki Allahu alem bi muradihi bu meleklerin diyor bu şey, isim verilmesi diyor. Küre-i arz iki kısımdır. Bir kısmı deniz bir kısmı kara. Deniz kısmını şenlendiren ziraattır. Ziraat da öküzün omuzundadır. Deniz kısmını şenlendiren de balıktır diyor. Beyaz Reno. Ha? Beyaz Reno. Kaderci. Beyaz Reno. Ben de zaten bir izahı sen getiriyorum. <gülüyor> Allah razı olsun. Diyor çok güzel. Beyaz Reno. <ve novo>. Ha. İşte ona şimdi dünya bizimle beraber çıkarız. Stafuru abi ya bizim. Şimdi böyle diyor. Eğer diyor küreye arzda diyor. Zrhat olmazsa. Allah. efendim eski, öküz olmazsa inek de olmaz, inek olmazsa süt olmaz peynir olmaz, yoğurt olmaz, köfte olmaz, sucuk olmaz, pastır olmaz ayakkabı olmaz yanmaya kalırız Allah Allah bakıyorsun bakın onun üstünde görünüyor yani e balık da diyor işte şu şeyimizi şey Olacak. yapıyorlar ihtiyacımızı karşılıyor bu bakımdan diyor ki da insan için yaratıldığına göre bunlar da insanın efendim hizmetine verildiğine göre bu hikayesi de bu bir de küre-i arzı dönerken şey yapıyoruz. Burçlar var diyor. Burçlar. Burçları anlatıyor. Balık burcu, efendim koç burcu, boğa burcu var yani. Öküz burcu. <gülüyor> Allahu alem bir muradiydi. Peygamberimize bir zaman sorulduğu zaman, demiş diyor. öküz üzerinde demiş. Başka bir zaman sorulduğu zaman alel demiş. Ayayrı cevaplar vermiş. Demek ki o zaman diyor küre-i arz, burcunun bölgesinde diyor. dönerken gidiyor. Konuk tane burç var ya, beyaz dönüyor o burçların etrafında. allah Alem diyor, Resulullah diyor, o gayb aşina diyor. İşte bunu görmüş ve böyle söylemiş. Ama o insanlara böyle söyleseydi tabii. Bu tarzda söylüyor. Bunu tensil olarak söylüyor. saat sonra bir izah ediyor burada. Mesela nasıl ki denilse diyor, bu devlet ve saltanat neyin üzerinde duruyor? Cevabında denilir ki, Ale seyfi vel kalem Kılıç ve kalem üzerinde duruyor denilir diyor devlet. Bu devlet ve saltanat neyin üzerinde duruyor denilse diyor kılıç ve kalem üzerinde duruyor denilir. Ne demek? Memur diyor kalemini dirayet ve adaletle işletirse iç asayiş sağlanmış olur. Asker de harp eder düşmanı içeri sokmazsa ne yapar? Dıştan gelecek güç efendim tahribatı önlemiş olur devlet ve saltanat devam eder yoksa bir kılınçla kalemi getirip de devlete otururmayacağım üstüne. Devlet diyebilirsin zaten yok. Onun ismi var cismi yok. Bu manevidir yani. Ama izah ediyor burada. Ha demek ki diyor bir yerde Kur'an diyor naklidir. Naklidir. Kur'an-ı Kerim naklidir. Hadisler naklidir. Akılla diyor nakil çatışırsa nakil tevil edilir diyor. Tevil edilir. Yani nakille akıl çatışırsa nakil teyvil edilir. İşte. Çok güzel bir şey. Efendim? Çok güzel bir şey aslında. Tabii. Yani. Çünkü cenab Hak Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> efe la yakilun, efe la yetefekirun, efe la yetedetterun. Akla ne yapıyor? Havale ediyor. Değil mi? Artık Demek ediyoruz. ki akıl Baktı ki ters görüyor demek ki bu benim anladığım manada değil başka mana. Başka ma bir, manayı, bir manayı murat söyledi. Yani, başka bir... akıl bakıl ocağı. Herkes Akıl aklı da, aklı da diyor, diyor yaşaş yaşa. Allah razı olsun. Ben onu söyleyecektim de söyleyemedim. De böyle cemaatte olan, dört fertte olan, Yüzde olan, külde olan güze yoktur. Öyle. Ama akıl öyle bir akıl var bak ya. Yani evet. öyle galipse akıllı değil yani. Evet. İşte kardeşler demek ki Elbette irşad ki lüzumsuz şeyleri ipham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsile takrib etsin ve muhalatalara düşürmemek için muhalatalara yanlışlıklara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz belki zararlı bir surette tavhir etmemektir. Şimdi zahiren bedihi olarak biz güneşi nereden geldiğini görüyoruz? Dağın arkasından çıkıyor değil mi? Bak dönüyor. Güneş döner bir lambadır. Şimdi bizim bu gözümüz böyle görüyor. Kur'an-ı Kerim bize deseydi ki ey insanlar siz güneşin döndüğüne bakmayın. Siz dönüyorsun güneşin etrafında. Deseydi adam fedihi olarak oradan görüyor. Zahiri nazarda böyle görüyor. E Kur'an öyle deseydi yapacaktı böyle. İnanmıyor. Şey şey ama şimdi ilim tabi İntişaf etmiş, görülmüş, nasıl olduğu görülüyor. Kabul ediliyor. Kabul ediliyor tabii. Tabii kabul ediliyor. Mesela güneş eder. Felsefe bak şimdi. Felsefe güneş etme dermiş. Pardon affedersin Kur'an. Güneş eder. Döner bir sıraçtır. Bir lambadır. Zira güneşten güneş için ve mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği İntizamın zembereymiş güneş. Öyle değil mi? Bak bir gidiyor bir geliyor. Pazartesi salı oluyor. Bir gidiyor geliyor salı çarşamba oluyor. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor <gülüyor> efendim Ağustos Eylül oluyor Eylül Ekim oluyor Kasım oluyor 98-99 oluyor bak onun gidip gelmesiyle bakın kaç yaşındasın? 60 yaşında bak öyle gidip gelmesiyle oluyor bunlar İntizamın neymiş? Sembere'yi ve nizamın merkezi olduğundan Nisan ve intizam ise sani'in cenab Hakk'ın aine-i marifeti olduğundan Allah'ın marifetinin aynası. Gösteriyor yani. Allah'ın ilmini gösteriyor. Olduğundan bahsediyor. Evet der. Eşşem Güneş döner. Bu döner tabiriyle kış yaz. Gece gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufatı kudreti ihtar ve azameti saniyi ifham eder. Cenab-ı Allah'ın azametini. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Nasıl dönerse dönsün. Ne olursa olsun maksut olan, bizim maksadımız olan, hemen suç olan meşhud olan intizama tesir etmez. Nasıl dönerse dönsün, intizamı sana anlatıyor. Hem der ve can meşhemse siraca şu sıraç tabiriyle güneş hissediyor, bir kandil kıldım. Şu sıraç tabiriyle alemi bir kasır suretinde içinde olan eşya ise, içinde olan eşya ise neymiş? Kainattaki eşya, insana hayata şanlılara ihsar edilmiş, hazırlanmış müseyyenat ve matumat ve levazımat olduğu. Yani üç tane şey varmış kainatta. Birisi tesinat, birisi levazımat, birisi matumat. E bizim evimizde de onlar var değil mi? Birisi levazımat işte bu. Bu nedir? Bir levazımattır bak. Işık söndü bu geldi. Levazımat. Bir de matumat var mutfakta yiyoruz içiyoruz. Bir de tesinat var. İşte duvarlarda levhalar efendim liglolar miglolar ne yenir ne içilir ne yapılır ne örtünülür bak bazı eşya kainatta ziynet içinmiş, bazıları yemek içmek içinmiş bazıları da devasılat gördün mü diyemezsin bu çiçek niye böyle efendim kokmuyor kokmasın renk verilir illaki burnuna mı hitap edecek gözüne hitap edecek aklına hitap edecek evet Evet ve güneş dehi müşahhar bir mumdar, mumdarmış. Mum değilmiş. Bak güneş de mumdar. Allah Allah. Güneşin ışığı çünkü kendinden değil. Doğudanü Cenab'dan. Güneş dahi müşahhar bir mumdar olduğundan, ihtar ile, olduğu ihtar ile rahmet ve ihsanı Halik ifham eder. Suhane te la ilahe illa muallimten anken kelimun hakim. Ve hakku dawam. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bismillahirrahmanirrahim. min ash is yeah.